Anton Çehov Veroçka Seslendiren Akın Altan Ivan Alexei Çognev, o ağustos akşamı canlı kapıyı nasıl gürültüyle açtığını, taraçaya nasıl çıktığını hala hatırlar. O akşam, üstünde hafif bir ceket, başında geniş kenarlı hasır bir şapka vardı. Bugün çizmeleriyle o hasır şapka, hala yatağının altında, toz içinde duruyor. Bir elinde büyüyecek bir kitap defter paketini, öteki elinde kalın, boğumlu bir baston taşıyordu. Kapının arkasında elinde bir lambayla Ognev'in yolunu aydınlatan ev sahibi Kuzniyet Sev duruyordu. Dazlak kafalı, beyaz, uzun sakallı bir ihtiyardı. Kar gibi beyaz pikeden bir ceket giymişti. Tatlı tatlı gülümsüyor, başını sallıyordu. Ognev, Allah'a ısmarladık bey baba diye seslendi. Kuznietsov lambayı masanın üzerine koydu, taraçaya çıktı. İki uzun dar gölgeli basamağı açtı, çiçek kümelerine doğru yürüdü, sallandı, başları ıhlamur ağaçlarının gölgelerine dayandı. İvan Alekseyiç, Allah'a ısmarladık. Tekrar tekrar teşekkür ederim iki gözüm dedi. Gösterdiğiniz konukseverlik İyilik, dostluk için teşekkürler. Konukseverliğinizi hiç unutmayacağım. Siz iyi kalpli bir insansınız. Kızınız da iyi kalpli bir insan. Zaten burada hepiniz iyi, samimi, neşeli insanlarsınız. Hepiniz öyle iyisiniz ki sözde anlatamam. Duygululuğunun artmasından, biraz önce içtiği likörün tesirinden Ognev, Vaz eder gibi ahenkli bir sesle konuşuyordu. O kadar duyguluydu ki, içinden geçenleri sözlerle değil de, daha çok göz kırpmalarıyla, omuz hareketleriyle anlatıyordu. Yine böyle biraz içmiş, duygulu bir halde olan Kuzniyetsov da genç adama doğru uzandı, öpüştüler. Ognev, ''Size çok alışmıştım.'' dedi. ''Hemen hemen her gün evinize geldim. Belki on gece burada kaldım.'' O kadar çok likör içtim ki şimdi hatırladıkça içime korku basıyor. Ama daha çok Gavril Petroviç bana gösterdiğiniz yardıma benimle işbirliği etmenize teşekkür ederim. Siz olmasaydınız istatistiğimi yapmak için burada ekime kadar didinip durmak zorunda kalacaktım. Kitabımın ön sözünde şöyle diyeceğim. Burada bana can ve gönülden yardım eden ne kazasının Ziraat müdürü Kuzniyet Sova, minnettarlığımı ifade etmeyi borç bilirim. İstatistiğin parlak bir geleceği var. Vera Gavrilovna'ya en işten selamımı bildirin. Doktorlara, sorgu yargıçlarına, katibinize, yardımlarını hiçbir zaman unutmayacağımı lütfen söyleyin. Şimdi de bey babacığım, birbirimizi kucaklayalım. Son defa olarak öpüşelim. Duygulanmış olan Ognev, İhtiyarla bir defa daha öpüştükten sonra merdivenden inmeye başladı. Son basamakta başını arkaya çevirip "Acaba bir daha görüşecek miyiz?" diye sordu. İhtiyar "Allah bilir." dedi. "Ama sanırım ki hiçbir zaman." "Evet, doğru. Size dünyaları versek Petersburg'a gelmezsiniz. Benimse bu kazaya bir defa daha düşeceğim pek şüpheli. Hadi, Allah asmanladı." Kuzniyetsu, ''Bari şu kitapları burada bıraksaydınız.'' diye seslendi. ''Bu koca yükü taşımak ne zorunuza? Yarın size bir adamla yollardım.'' Ama Ognev artık dinlemiyor, hızlı adımlarla evden uzaklaşıyordu. Şarapla ısınmış ruhunda neşe, sıcaklık, hüzün vardı. Yürüyor ve düşünüyordu. Hayatta iyi insanlarla karşılaşmak ne kadar sık mümkün oluyor.'' Ama bu karşılaşmalardan geriye yalnız hatıralar kalıyor. Ne yazık. Hani bazen ufukta turnalar görünür. Hafif bir rüzgar onların sevinç, şikayet dolu seslerini getirir. Ama bir an sonra insan mavi ufuklara ne kadar dikkatle bakarsa baksın, bir nokta bile görmez, bir ses işitmez. İşte bunun gibi insanlar yüzleri ve konuşmalarıyla hayattan gelip geçerler. Arkalarında hafızamıza silik izlerden başka bir şey bırakmayarak geçmişe gömülürler. Bahardan beri ne kazasında oturan, hemen her gün konuksever kozniyet soğulara uğrayan İvan Alekseyiç, ihtiyara, kızına, hizmetçilere, akrabalarıymış gibi alışmıştı. Bütün evi, şu rahat taraçayı, ağaçlı yolların kıvrımlarını, mutfakla banyo dairesi önündeki ağaçların gölgelerini, hepsini, hepsini en küçük ayrıntısına kadar öğrenmişti. Ama şimdi... Bahçe kapısından çıkar çıkmaz, bütün bunlar birer hatıra haline gelecek, onun için gerçek manalarını ebediyen kaybedeceklerdi. Aradan bir iki yıl daha geçecek, bütün bu sevimli hatıralar, hayalinin yarattığı şeylerle beraber, şuurunun içinde gitgide sönükleşecekti. Ağaçlı yoldan bahçe kapısına doğru yürüyen, duygulu bir ruh hali içinde olan Ognev, Dünyada insanlardan kıymetli hiçbir şey yoktur diye düşünüyordu. Hiçbir şey yoktur. Bahçede hava sakindi, ılıktı, tütün, muhabbet çiçeği ve hala solmamış olan gün çiçeklerinin kokuları duyuluyordu. Ağaç gövdeleriyle küçük fundalıkların arası sisle doluydu. Ama bu sis o kadar kesif değildi, ince, sanki ay ışığıyla dolu bir sisti. Ognem'in hatırasında uzun zaman kalan şey, işte bu hayaletlere benzeyen sis parçalarının yavaş yavaş ama gözle fark edilebilecek bir şekilde birbirlerinin arkasından, ağaçlı yollardan geçip gitmesiydi. Ay, bahçenin üstünde, çok yükseklerde duruyordu. Onun altından doğuya doğru şeffaf sis lekeleri uçuşuyordu. Bütün dünya, sanki siyah şekillerden ve serseri beyaz gölgelerden ibaretti. Belki de size ilk defa bu mehtaplı Ağustos gecesinde dikkat eden Ognev, tabiatla değil de bir dekorla karşı karşıya bulunduğunu sandı. Öyle bir dekor ki, sanki acemi teknisyenler bahçeyi Bengal ateşiyle aydınlatmak isteyerek, pundalıkların arkasına oturmuş, bu aydınlıkla beraber havaya beyaz bir duman da kaçırıvermişlerdi. Bengal ateşi, havai fişek. Ognev, Bahçe kapısına yaklaşırken, alçak çitten karanlık bir gölge ayrıldı, ona doğru yürüdü. Ognev sevinçle, ''Vera Gavrilona!'' dedi. ''Siz burada mısınız? Ben sizi aramadık yer bırakmadım. Vedalaşmak istiyordum. Allah'a ısmarladık. Gidiyorum.'' ''Bu kadar erken mi?'' ''Saat daha bir.'' ''Hayır, vaktidir. Gitmem gerek.'' ''Beş kilometre kadar yürüyeceğim. Sonra eşyalarımı toplayacağım. Yarın sabahta erken kalkmak var.'' Ognem'in önünde Sov'un kızı Vera duruyordu. 21 yaşında, her zaman hüzünlü, rastgele giyinen güzel bir kızdı. Çok düşünen, bütün gün yatağa uzanıp ellerine geçirdikleri her şeyi tembel tembel okuyan, can sıkıntısı çeken hüzünlü kızlar zaten hep böyle rastgele giyinirler. Hele tabiattan zevk, güzellik duygusu almış olanlara, kıyafetlerindeki bu ihmal daha da fazla bir çekicilik verir. Ognev, sonraları şu güzel ve belinde kocaman piller yaptığı halde gene de vücuduna dokunmayan geniş bluzunu, yukarı doğru taranmış saçlarından ayrılıp alnına düşen buklesini, akşamüstü, sakin havalarda durgun bir bayrak gibi omuzlarını örten, gündüzleri sofada, erkek şapkaları yanında buruşuk bir halde duran, Yahut da ihtiyar kedinin yemek odasındaki sandığın üzerinde görüp pek saygısızca üstüne uzandığı kenarları saçaklık küçük kırmızı el örgüsü şalını düşünmeden hatırlayamıyordu. Bu küçük şaldan bu bluzun pillerinden rahat bir tembellik, bir ev hali, bir içlilik sızıyordu. Ognev belki de Vera'dan hoşlandığı için olacak, elbisesinin her kıvrımında sıcak, içli, saf hatta iyi Şairane bir şey buluyordu. Bu öyle bir şeydi ki, içli olmayan, güzellik duygusundan uzak, soğuk tabiatlı kadınlarda bulunmazdı. Veroçka, mütenasip vücutlu bir kızdı. Yüzünün çizgileri düzgün, bukleli saçları güzeldi. Hayatında pek az tanınmış olan Ogneve, Veroçka çok güzel görünüyordu. Bahçe kapısının yanında onunla vedalaşırken, Gidiyorum. Dedi. Hakkınızı helal edin. Bana yaptığınız iyiliklere teşekkür ederim. Tıpkı ihtiyarla konuşurken yaptığı gibi, vaaz eder gibi sesle, aynı göz kırpmaları, aynı omuz hareketleriyle Vera'ya gösterdiği konukseverlik, işlilik, dostluk için teşekkür etmeye başladı. Anneme sizden her mektubumda bahsettim. Dedi. Herkes siz ve babanız gibi olsaydı, bu dünya cennete dönerdi. Zaten burada herkes iyi, içli, sade. Vera, siz şimdi nereye gidiyorsunuz? diye sordu. Annemin yanına. O gidiyorum. Orada bir iki hafta kalıp Petersburg'a, eşimin başına döneceğim. Ya sonra? Sonra mı? Bütün kış çalışacağım. Bahar gelince, gene bir kazaya gidip bilgi toplayacağım. ''Hadi, size saadetler, uzun ömürler dilerim. Hakkınızı helal edin. Belki de bir daha hiç görüşemeyiz.'' Ognev eğildi ve Roşka'nın elini öptü. Sonra sessiz bir heyecan içinde arkasındaki pelerini düzeltti. Kitap paketini daha rahatça koltuğunun altına yerleştirdi. Sustu ve sonra dedi ki, ''Ne de çok sis var.'' ''Evet.'' ''Bizim evde bir şeyi unutmuş olmayasınız?'' ''Yoo, sanmam.'' Ognev birkaç saniye sessizce durdu, sonra beceriksiz bir hareketle bahçe kapısına doğru döndü, bahçeden çıktı. Vera, onun arkasından çıkarak, ''Durun biraz, sizi ormana kadar götüreyim.'' dedi. Yolda yürümeye başladılar. Buralarda artık ağaçlar ortalığı kapamıyor, gökyüzüyle uzakları, Dört bir yanı görmek mümkün oluyordu. Sanki bir peçeyle örtülmüş olan tabiat, şeffaf, donuk bir duman arkasında saklanıyor ama bütün güzelliği bu peçenin arkasından neşeli neşeli bakıyordu. Daha kalın, daha beyaz olan sis parçaları, şurada burada fundalıkların veya ağaçların yanında uyuyor yahut da parça parça yollarda yürüyor, toprağa sığmıyordu. Sanki açık havaya yer vermek istiyordu. Sis'in ortasından ormana kadar bütün yol görünüyordu. Yolun iki tarafındaki karanlık endekten, Sis'in serbestçe dolaşmasına engel olan küçük çalılar çıkıyordu. Bahçe kapısına yarım kilometre uzakta, Kuznietsova'a ait ormanın başladığı yer kararıyordu. Ognev, ''Niye benimle beraber geldi? Onu tekrar geri götürmek zorunda kalacağım.'' diye düşünüyordu. Ama yandan Vera'nın yüzüne biraz baktıktan sonra, Tatlı tatlı gülümsedi. ''Bu kadar güzel bir havada ayrılıp gitmeye insanın içi razı olmuyor.'' dedi. ''Tam romantik bir akşam. Mehtap, sessizlik, her şey, her şey. Biliyor musunuz, Vera Gavriloğna, 29 yıldan beri bu dünyada yaşıyorum. Bir tek maceram yok. Randevuları, aşıklar yolunda öpüşmeleri ancak kulaktan duydum. Bu tabii bir hal değil. İnsan şehirde, Otel odasında oturduğu müddetçe bu eksikliği fark etmiyor. Ama burada açık havada bu istek çok kuvvetli duyuluyor. İnsanın buna canı sıkılıyor doğrusu. Peki niçin böylesiniz? Bilmem. Herhalde bütün ömrümce vakit bulamadım. Kim bilir. Belki de beni şey edecek. Tipte kadınlara rastlamadım. Zaten pek az tanıdığım var. Bir yere de gidip gelmiyorum. Gençler, iki üç yüz adım kadar sessizce yürüdüler. Ognev, Veroşka'nın açık başına, küçük şalına baktı. Ruhunda birbiri ardınca bahar, sonra yaz günleri canlandı. Petersburg'daki karanlık otel odasından uzakta, iyi insanların dostça hareketlerinden, tabiattan, sevdiği işten zevk alarak, şafakların nasıl gün batışına döndüğünü fark etmeden, yazın sona erdiğini haber vermek için, önce bülbüllerin, Sonra bıldırcınların, öteki kuşların ötmekten vazgeçtiğini anlamaya vakit bulamadan geçirdiği günler. Zamanın nasıl geçtiği fark edilmediğine göre, demek ki o günler rahat, iyi yaşanmış günlerdi. Ondan sonra Ognev, Nisan'ın sonunda bu ne kazasına, nasıl isteksiz isteksiz geldiğini hatırladı. Fazla parası yoktu. İnsanlara, yolculuğa alışık değildi. Burada da can sıkıntısıyla, yalnızlıkla karşılaşacağını, kendi düşüncesine göre bilimler arasında şimdi en yüksek yeri alan istatistik bilimine karşı bir kayıtsızlıkla karşılaşacağını sanıyordu. Nisan ayında bir pazar sabahı, ne kazasına geldiği zaman, Starover, Riyabuhi'nin hanına indi. Starover, 17. yüzyıl başında Rusya'da, din kitapları üzerinde ve ibadet şekillerinde Aslına döndürmek için yapılan düzeltmeleri kabul etmeyen mezhebe mensubu olan. Ona günde yirmi kapik karşılığında temiz, aydınlık bir oda verdiler. Koşulan tek şart, sigarasını dışarıda içmesiydi. Önce dinlenip kaza tarım müdürünün kim olduğunu öğrendikten sonra, hemen yürüyerek Gavril Petrovic'e gitti. İhtişamlı korular, genç ormanlar arasında dört kilometre kadar yürüdü. Bulutların altında, Havayı gümüş sesleriyle dolduran turnalar dalgalanıyor. Yeşile çalan otlaklar üzerinden çayır kuşları kanatlarını vakarla sallayarak uçuyordu. Ognev o zaman hayret içinde "Allah'ım!" diye düşünmüştü. "Burada her zaman bu hava mı teneffüs edilir? Yoksa yalnız bugün benim gelişim şerefine mi ortalık böyle mis gibi kokuyor?" Kuzniyet soylarda resmi bir kabul İş için yapılan bir ziyaret nasıl karşılanırsa, öyle bir karşılanış bekleyen Ognev, içeri cesaretsiz cesaretsiz girdi. Önüne bakarak sıkılgan bir halde sakalı ile oynuyordu. İhtiyar, önce alnını buruşturdu. Tarım Müdürlüğü'nün bu genç adama, istatistiğe hangi bakımdan faydalı olacağını anlayamadı. Ama Ognev, kendisine istatistik bilgilerinin ne olduğunu, nerelerden toplandığını etraflıca anlattıktan sonra, Gavril Petrovit canlandı, gülümsedi. Bir çocuk merakıyla onun defterlerine bakmaya başladı. O günün akşamı Ognev Kuzniyet sollarda yemeğe kaldı. İçtiği sert likörden gittikçe sarhoş oluyor, yeni tanıdığı bu insanların sakin yüzlerine, tembel hareketlerine bakarak bütün vücudunda tatlı, uyuşuk bir tembellik duyuyordu. Bu öyle bir haldir ki insana uyumak, gerinmek Gülümsemek isteği verir. Yeni tanıdıkları ise onu dostça süzüyor, annesinin babasının sağ olup olmadığını, ayda kaç para kazandığını, tiyatroya sık sık gidip gitmediğini soruyordu. Ognev, o çevrede yaptığı gezintileri, kır eğlencelerini, balık avlarını, kazanın ileri gelenleriyle beraber kızlar manastırına ve her misafire boncuklu bir para çantası hediye eden Narpa ya yaptıkları ziyaretleri, o tam Ruslara has ateşli, bitmek tükenmek bilmeyen tartışmaları hatırladı. Tartışanlar, kızgınlıkla masaya yumruklarını vurur, birbirlerini anlamaz, birbirlerinin sözünü keser, hemen hemen her cümlede hiç parkına varmadan, kendi kendilerini yalanlar, durmadan konu değiştirir, iki üç saat tartıştıktan sonra gülerek, ''Biz tartışmaya niye girdik Allah aşkına?'' Mangal tahtasından başladık, bayram haftasında bitirdik, derler. Ormana yaklaştıkları sırada İvan Alekseyiç, Vera'ya şunları söylüyordu. Hatırlıyor musunuz? Doktorla beraber şertava nasıl gitmiştik? Hani o gün yolda ermişe rastlamıştık. Ben ona bir beşlik vermiştim. O da üç defa istavroz çıkarmış, beşliği çavdar tarlasına atmıştı. Allah'ım beraberimde o kadar çok hatıra götürüyorum ki, eğer onları bir araya toplayabilsek, güzel bir altın külçe olurdu. Anlamıyorum. Bu kadar zeki, duygulu insan büyük şehirlerde niye burun buruna yaşamaya razı olur da buralara gelmez? Nevski'de, o büyük rutubetli evlerde buradan daha çok rahatlık, daha çok gerçek mi var? Vallahi baştan başa ressamlarla, bilginlerle, gazetecilerle dolu olan o mobilyalı odalar bana hiçbir zaman çekici gelmedi. Ormanın yirmi adım kadar yakınında, yol üstünde, küçük, dar, kenarları direkli bir köprücük vardı. Akşam gezintileri sırasında burası, kuzniyet soğlarla misafirleri için her zaman küçük bir durak yeri olurdu. İsteyenler burada, ormanın yankısıyla eğlenirlerdi. Bu noktadan yolun, orman içinde nasıl kaybolduğu görülürdü. Ognev, işte küçük köprüye geldik, artık buradan dönmelisiniz, dedi. Vera durdu, biraz dinlendi. Sonra küçük direklerden birinin üstüne oturarak, biraz oturalım, dedi. Ayrılmadan önce vedalaşırken oturulur. Bunun yolcuya, yolculuğa şans getireceğine inanılır. Ognev, onun yanına kitap paketinin üstüne yerleşti, konuşmaya devam etti. Vera yol yürümekten ağır ağır nefes alıyor. Ivan Alekseyiç'e değil de başka bir yana bakıyordu. Bundan ötürü Ognev onun yüzünü göremiyordu. Ognev "Bir de düşünün." diyordu. "10 yıl sonra bir yerde karşılaşıvermişiz. O zaman kim bilir ne biçim insanlar olacağız. Siz saygın bir aile anası olacaksınız. Ben de şimdiye kadar çıkarılmış olan 40 bin cilt istatistik kitaplarından birinin hiç kimseye lüzumu olmayan kalın bir istatistik kitabının yazarı olacağım. Görüşüp eski zamanları hatırlayacağız. Şimdi biz bugünü duyuyoruz. O bizi dolduruyor, heyecanlandırıyor. O zamansa birbirimize rastlayınca bu köprücükte son defa ne zaman görüştüğümüzü günü, ayı, yılı hatırlayamayacağız. Siz herhalde değişeceksiniz. Söyleyin bakayım. ''Değişecek misiniz?'' Vera ürperdi. Yüzünü ona çevirerek sordu. ''Ne? Ne diyorsunuz?'' ''Şunu soruyorum.'' <gülüyor> ''Affedersiniz. Söylediklerinizi duymadım.'' İşte ancak o anda Ognev, Vera'da bir değişiklik olduğunu gördü. Kızın yüzü solgundu. Sık sık nefes alıyordu. Nefesinin titreyişi ellerinden, dudaklarından, başından belli oluyordu. Saçlarından her seferki gibi, alnına bir bukle değil, iki bukle düşüyordu. Besbelli Ognev'in gözlerine bakmaktan çekiniyor, heyecanını gizlemeye çalışarak, kah boynu sıkılmış gibi yakasını düzeltiyor, kah kırmızı şalını bir omzundan öbürüne geçiriyordu. Ognev, üşündünüz galiba, diye sordu. Bu sis içinde oturmak pek sıhhi bir şey değil. Durun, ben sizi eve kadar götüreyim. Vera susuyordu. İvan Alekseyiç gülümseyerek, ''Ne oldunuz?'' diye sordu. ''Susuyorsunuz. Sorularıma cevap vermiyorsunuz. Rahatsız mısınız? Yoksa kızıyor musunuz? Söylesenize.'' Vera, Ognev'in tarafındaki yanağının üstüne avucunu kuvvetle bastırdı. Sonra sert bir hareketle geri çekti. Yüzünde büyük bir ıstırap okunuyordu. Fısıltıyla, ''Kötü bir durum.'' diye mırıldandı. ''Pek kötü.'' Ognev omuzlarını silkti, sıkılganlığını gizlemeden, ''Neden kötü olsun? Mesele ne?'' diye sordu. Hala ağır ağır nefes alan, omuzları titreyen Vera, Ognev'e sırtını çevirdi. Yarım dakika kadar gökyüzüne baktıktan sonra, ''Sizinle konuşmam gerek, İvan Alekseyiç.'' dedi. ''Buyurun, sizi dinliyorum.'' ''Belki size garip gelecek, şaşacaksınız. Ama bu benim umurumda bile değil.'' Ognev bir defa daha omuzlarını sikti, dinlemeye hazırlandı. Veroşka başını eğip parmağıyla şalının püskülünü kıvırarak ''Bakın'' dedi. ''Ben size bir şey, bir şey söylemek istiyorum. Size garip gelecek, saçma bir şey gibi gelecek ama ben, ben... Daha fazlasına tahammülüm kalmadı. Vera'nın konuşması anlaşılmaz bir mırıltıya döndü, birden bir ağlamayla kesildi. Kız yüzünü atkısıyla örttü, başını daha çok eğdi, acı acı ağlamaya başladı. İvan Aleksey şaşırmıştı. Ne yapmak ne söylemek gerektiğini bilmeden, ümitsizce etrafına bakmaya başladı. Ağlamalara, gözyaşlarına alışık olmadığı için, kendi gözleri de yanmaya, yaşarmaya başlamıştı. Şaşkınlık içinde, ama da yaptınız.'' diye mırıldandı. ''Vera Gavrilovna, bu da ne demek? Niçin ağlıyorsunuz? Söyleyin bana.'' ''Kuzum hasta mısınız? Yoksa biri sizi gücendirdi mi?'' ''Söyleyin. Belki bir şey. Size bir yardımım dokunur.'' Ognev, Vera'yı yatıştırmak için ellerini yüzünden hafifçe çekmeye teşebbüs edince, Genç kız gözyaşları içinde gülümsedi. Ben sizi sizi seviyorum." dedi. Bu basit ve alelade sözler sade bir dille söylenmişti. Ama büyük bir utanç duyan Ognev Vera'dan yüzünü çevirdi, ayağa kalktı. Sıkılganlıktan sonra korku duymaya başladı. Vedalaşmanın, likörün ruhunda uyandırdığı o hüzün, sıcaklık ve duygulu halin yerine kuvvetli, hoşa gitmeyen bir sıkıntı başladı. Ruhu sanki altüst olmuştu. Yan gözle Vera'ya bakıyordu. Aşkını itiraf etmekle erkeklerin gözünde kadınları güzelleştiren o yasak bölge halinden çıktıktan sonra genç kız, ona şimdi daha kısa boylu, daha basit, daha soluk görünüyordu. Dehşet içinde kalan Ognev kendi kendine ''Bu ne biçim şey?'' Acaba ben onu seviyor muyum, sevmiyor muyum? Gel değişin işin içinden çık, diye soruyordu. Kıza gelince, sanki en önemli, en ağır olan şeyi söylediğinden, artık hafif, rahat rahat nefes alıyordu. O da ayağa kalkıp, İvan Aleksey için yüzüne bakarak, çabuk çabuk, ateşli, durdurulamayacak bir tarzda konuşmaya başladı. Birden korkuya kapılan bir adam, Kendisini şaşırtan felaketin gürültülerini nasıl birer birer sırasıyla hatırlayamazsa Ognev de tıpkı öyle, sonraları Vera'nın sözlerinden, cümlelerinden hiçbirini hatırlayamadı. Yalnız bu sözlerin neye dair olduğunu, Vera'nın kendini, söylediklerinin tesirini hatırlıyordu. Kızın heyecandan biraz boğuk, kısık sesini, ifadesindeki ahengi, ateşliliği hala o andaki gibi duruyordu. Vera gülerek, ağlayarak, kirpiklerindeki gözyaşlarını pırıldatarak, tanıştıkları ilk günden beri Ognev'in kendine göre özel halleriyle, akıllılığıyla iyi, zeki gözleri, hayattaki meseleleri, gayeleriyle kendisine nasıl tesir ettiğini, onu nasıl delicesine, derinden, ihtirasla sevdiğini anlattı. Yazın bahçeden içeri girdiği, yahut sopada pelerinini gördüğü zaman veya uzaktan sesini işittiği anlarda kalbine saadetin ön duygusu olan bir ürperme dolduğunu, onun saçma şakalarının bile kendisini güldürdüğünü, defterlerindeki rakamların her birinde pek mantıklı, büyük bir mana bulduğunu, budaklı değneğini bütün ağaçlardan daha güzel gördüğünü söyledi. Orman, sis parçaları ve yol kenarındaki su yolları sanki kızı dinlemek için susmuştu. Ognev'in ruhundaysa kötü, tuhaf bir şey oluyordu. Aşkını anlatırken Vera, insanı sihirleyecek kadar çekiciydi. Güzel ve ihtirasla konuşuyordu. Ama Ognev, bütün iyi niyetine rağmen bir zevk, bir saadet duymuyor, yalnızca Vera'ya karşı bir acıma, iyi bir insanın kendisi için ıstırap çektiğini bilmekten gelen bir azap, teessür duyuyordu. Bu, Kitap mantığıyla düşündüğünden mi böyleydi? Yoksa çoğu zaman insanların hayata karışmasına engel olan o objektif olmak alışkanlığından mıydı? Gerçek olan şuydu ki, Ognev, Vera'nın sevinçlerine, ıstıraplarına ciddi bir gözle bakamıyor, onlarda bir sunilik buluyordu ama gene de içinde bir duygu canlanıyor, ona gördüğü, dinlediği bu şeylerin, tabiat, kişi saadeti bakımından bütün istatistiklerden, Kitaplardan, gerçeklerden daha derin, daha ciddi bir şey olduğunu fısıldıyordu. Bu yüzden Ognev'de kendini suçlu görüyor, kızıyor ama gene de bunun ne biçim bir suç olduğunu anlayamıyordu. Neler söylemek gerektiğini hiç bilmemesi de bu güç durumu daha da güzelleştiriyordu. Ama bir şeyler söylemek gerekti. Düpedüz, ben sizi sevmiyorum diye karşılık vermek elinden gelmezdi. Ama evet de diyemezdi. Çünkü o kadar aradığı halde ruhunda bir kıvılcım bile bulamıyordu. Ognev susuyor, Veraysa onu görmekten, o anda bile nereye isterse peşi sıra gitmekten, karısı, yardımcısı olmaktan daha büyük bir saadet düşünmediğini, şimdi ayrılacak olurlarsa sıkıntıdan öleceğini anlatıyordu parmaklarını çatlatarak ''Burada kalmam'' diyordu. ''Bu ev, bu orman, bu hava bana manasız geliyor. Bu devamlı sükunete, bu gayesiz hayata, burada oturan, birbirlerine iki damla su gibi benzeyen solgun, renksiz insanlara artık tahammül edemiyorum. Hepsi iyi kalpli, işli insanlar. Çünkü karınları tok, ıstırap çekmeyen, mücadele etmeyen insanlar. Bense sefaletten, İşten ruhları sertleşmiş insanların ıstırap çektiği o büyük, rutubetli evlere gitmek istiyorum. Bu sözler de Ogneve ciddi görünmüyor, yapmacık gibi geliyordu. Vera, sözlerini bitirdiği halde o hala ne diyeceğini bilemiyordu. Ama susmak da imkansızdı. Mırıldanarak, ben Vera Gavrilon'la, dedi. ''Size çok müteşekkirim. Ama ben hiçbir bakımdan böyle bir duyguya layık bir insan değilim. İkincisi, namuslu bir adam olarak size söylemeliyim ki, saadet muvazene üzerine kurulur. Yani iki taraf aynı şekilde sevildikleri zaman.'' Ama Ognev, mırıldandığı bu sözlerden hemen utandı, sustu. O anda yüzünde budalalık, suçluluk, bayağılık okunduğunu hissediyordu. Bütün ifadesi gergindi, tabii değildi. Vera, herhalde yüzündeki gerçek ifadeyi okumuş olacak ki, birdenbire ciddileşti. Rengi uçtu, başını eğdi. Sessizliğe dayanamayan Ognev, ''Beni bağışlayın.'' dedi. ''Size o kadar saygım var ki, içim sızlıyor.'' Vera şiddetle döndü, hızlı hızlı eve doğru yürüdü. Ognev de peşinden gitti. Vera, elinin bileğiyle ona bir işaret yaparak, ''Hayır, lüzum yok.'' dedi. ''Gelmeyin, kendim de giderim.'' ''Hayır, olmaz, sizi götürmeliyim, olmaz.'' Söylediği her söz ona bayağı çirkin geliyordu. Her adım attıkça kendini daha suçlu buluyordu. Kendi kendine kızıyor, yumruklarını sıkıyor, soğukluğuna, kadınlara nasıl muamele edileceğini bilmediğine içerliyordu. Ruhunda bir heyecan yaratmaya çalışarak, Veroşka'nın güzel boyuna posuna, saç örgüsüne, tozlu yolda küçük ayaklarının bıraktığı izlere bakıyor, onun sözlerini, gözyaşlarını hatırlıyordu. Bütün bunlar onu ancak dikkate getiriyor ama ruhunu ateşlendirmiyordu. Bir yandan, ''Ama insan zorla da sevemez ya.'' diye kendini iknaya çalışıyor, bir yandan da ''Peki ama zorla olmazsa ben ne zaman seveceğim?'' diye düşünüyordu. Otuz yaşıma geliyorum, Vera'dan daha iyi bir kadına rastlamadım. Hiçbir zamanda rastlamayacağım. Ah şu melun ihtiyar tabiatım! Otuz yaşında da ihtiyar olunur mu? Vera biraz daha hızlı yürüyor. Başını eğmiş, arkasına bakmıyordu. Ogneve, kızcağız sanki kederinden küçülmüş, omuzları daralmış gibi geldi. Şimdi onun arkasından bakarak ruhunda neler geçtiğini tasavvur ediyorum, diyordu. Herhalde ölecek kadar utanıyor, ıstırap çekiyor. Allah'ım bütün bunlarda o kadar şiir, hayat, mana var ki, taş olsa gene duygulanır. Ben sen ne budala, ne manasız bir insanım. Bahçe kapısı önünde Vera, ona bir defa göz ucuyla baktı, boynunu büküp atkısına sarınarak, ağaçlı yoldan acele acele yürüdü. İvan Alekseyiç tek başına kalmıştı. Ormana dönerken yavaş yavaş yürüyor, ikide bir durup bahçe kapısına bakıyordu. Yüzünde, sanki başından geçenlere kendisi de inanmıyormuş gibi bir ifade vardı. Yolda Veroçka'nın ayak izlerini arıyor, o kadar hoşlandığı bu genç kızın biraz önce kendisine aşık olduğunu söylediğine, kendisinin de onu beceriksizce, manasızca reddettiğine inanamıyordu. Hayatta insanların iyi niyetlerine ne kadar az tabi olabildiklerini ilk defa tecrübeyle öğrenmiş oluyor, ne kadar namuslu, iyi kalpli olurlarsa olsunlar, istemeye istemeye başkalarının nasıl büyük, hiç tak etmedikleri ıstıraplara düşürebileceklerini kendi misaliyle anlıyordu. Vicdan azabı duyuyordu. Vera gözden kaybolunca sanki çok yakın, çok kıymetli, bir daha bulamayacağı bir şeyi kaybetmiş gibi oldu. Gençliğinin bir parçası sanki Vera ile yok olup gitmişti. Bu kadar manasızca yaşadığı dakikaların artık bir daha geri gelmeyeceğini hissediyordu. Küçük köprüye gelince durdu, düşünceye daldı. Kızcağıza bu kadar garip, soğuk davranmış olmasının sebebini bulmak istiyordu. Bu sebebin dışarıda değil, kendi içinde olduğu belliydi. Kendi kendine şunu itiraf etti. Bu soğukluk, zeki adamların o kadar övündükleri mantığın soğukluğu değildi. Egoist bir budalanın soğukluğu da değildi. Bu bir ruh zafı, güzelliği derinden derine duymak kabiliyetsizliğiydi terbiyeden ekmek parası için girişilen karma karışık bir hayat mücadelesinden otel odalarında kimsesiz yaşamaktan gelen erken ihtiyarlamaydı. Küçük köprüden yavaş yavaş sanki istemeyerek ormana girdi. Koyu bir karanlık içinde ötede beride kuvvetli pırıl pırıl parlayan lekeler halinde ay ışığı ışıldıyordu. Ama Ognev kapasının içindekilerden başka bir şeyle ilgili değildi kaybettiği şeyi yeniden elde etmek isteği duydu. İvan Alekseyiç tekrar eve döndüğünü hatırlıyordu. Ruhunu biraz önceki hatıralarla heyecanlandırmaya, Vera'yı zorla hayalinde yaşatmaya çalışarak bahçeden hızlı hızlı yürüyordu. Yolda ve bahçede artık sisten eser kalmamıştı. ay sanki yıkanmış gibi gökyüzünden ona bakıyor Yalnız doğu yönü sisleniyor, kararıyordu. Ognev, dikkatle attığı adımları, karanlık pencereleri, gün çiçekleriyle muhabbet çiçeklerinin kesif kokularını hala hatırlar. Kendisine alışık olan Karo, kuyruğunu ahbapça sallayarak yanına yaklaşmış, elini koklamıştı. Ognev'in evin etrafında iki defa dolaştığını, Vera'nın karanlık penceresi önünde bir müddet durduğunu, Sonra elini sallayıp derin bir iç çekerek bahçeden çıktığını gören bir tek canlı yaratık da bu köpekti. Bir saat sonra kasabaya varmıştı. Vücudunu, yanan yüzünü yorgun argın hanın kapısına dayayarak tokmağa vurdu. Kasabanın bir yerinde bir köpek uyku sersemliğiyle havlıyor, sanki tokmağa vuruşuna bir karşılıkmış gibi kilisenin yanında tunç bir gonga vuruluyordu. Adeta bir kadın geceliğine benzeyen upuzun bir entari giymiş olan hancı kapıyı açmış, ''Geceleri boyuna sürtüyorsun. Bu kadar sürteceğine Allah'ına dua etsen daha iyi olur.'' diye homurdanıyordu. Odasına giren İvan Alekseyiç yatağına yığıldı. Uzun uzun ateşe baktı. Sonra başını salladı, eşyasını toplamaya koyuldu. Son